Beşinci afet Düşmanlık Düşmanlık da diğerleri gibi kötü bir ahlaktır. Bu çekişme ve cidalden daha tehlikeli bir huydur. Çekişme karşısındaki insanın konuşmasındaki bir yanlışlık ve eksikliği ortaya çıkararak onu küçük düşürmeye çalışmaktır. Bundaki tek maksat karşısındakini küçük düşürmek ve kendini üstün göstermektir. Cidal kendi görüşlerini açıklamak ve yerleştirmekten ibarettir. Husumet yani düşmanca mücadele ise herhangi bir malı ya da hakkı almak için sözünde inatla ısrar etmektir. Bu inat bazen daha başlangıçta bazen de karşısındakinin tutum ve davranışından sonra olur. Çekişme ise ancak daha önce geçen söz üzerinde olur. Bu konudaki hadis ve haberler. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Şüphesiz Allah katında insanların en sevimsizi mücadelesinde inatlaşan kimsidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilgisizce husumet içinde mücadele eden kişi, Mücadeleden vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabına maruz kalır. Ebu Cafer rahmetullah aleyh demiştir ki husumetten sakın çünkü o dini mahveder. Denildi ki takva sahibi biri asla din hususunda başkasıyla düşmanca çekişmeye girmez. İbnu Kuteybe rahmetullah aleyh der ki Bişir bin Abdullah rahmetullahi aleyh bana uğradı ve burada niçin oturuyorsun diye sordu. Ben de amcazademle aramda bir davam var. Onun için bekliyorum dedi. Bana senin babanın benim üzerinde çok iyiliği var. Buna karşılık ben de sana iyilikte bulunayım. Vallahi ben husumetten daha fazla dine zarar veren, mürüvveti gideren, lezzeti yok eden, Kalbi meşgul eden bir şey görmedim dedi. Bunun üzerine ben de vazgeçip kalktım. Amcazadem geldi ve ne oluyor nereye gidiyorsun dedi. Ben kendisine seninle hesaplaşmayacağım dedi. Bana haklı olduğumu sen de anladın dedi. Bunun üzerine hayır kendi nefsime ikram olarak bundan vazgeçiyorum dedi. O da bana ben de senden bir şey istemiyorum ''Bana bir şey vereceğin varsa senin olsun.'' dedi. Hakkı olanın davacı olması. Haklı olan biri haksızlığa uğradığında hakkını alabilmek ya da koruyabilmek için dava açması gerekse, bunun hükmü nedir ve bu durumda davalaşma nasıl kötülenir? Şunu bil ki davalaşmanın kötülüğü batıl ve haksız şekilde veya bilgisizce yapıldığı zamandır. Bu da Hakk'ın hangi tarafta olduğunu bilmeden, hangi taraf olursa olsun davayı üzerine alan avukatın durumu gibidir. Bir de Hakk'ını gereğinden fazla talep eden hak sahibinin açtığı dava gibidir. O eziyet vererek ve Hak'tan ayrılarak şiddetli düşmanlık yapar. Ayrıca hakkı ortaya çıkarmak ve bir ihtiyacı karşılamak gibi bir maksada olmaksızın hasmına eziyet verici kelimelerle konuşanlar da bu hüküm kapsamına girer. Aynı zamanda inadına onu kahretmek ve kırmak için hasmını davaya sürükler. Halbuki alacağı mala da kıymet vermez. Ancak bundan gayesi yalnızca zahmet vermektir. İnsanlardan bazıları da bunu açıkça itiraf eder ve şöyle der. Benim maksadım ancak ona inat ve onun belini kırmak içindir. Yoksa ben ondan şu malı alacak olsam muhakkak ki onu bir kuyuya atar ve hiç kıymet vermem. İşte bu kişinin düşmanlıkta ısrar etmesidir. Hakikaten kötülenmiş olan husumet budur. Yoksa şiddetli düşmanlık, isnaf, inat ve eziyet gibi kötü bir maksadı olmaksızın bir mazlumun meşru yolda hakkını araması ve davada bulunması da haram değildir. Ancak iyisi mümkün olduğu kadar bunu da terk etmektir. Çünkü karşılıklı hak davasında bulunurken dili ölçülü tutmak pek güçtür. Husumet göğsü alevlendirir, öfkeyi kabartır. Öfke kabardığı zaman İnsan asıl konuyu unutur, geriye çekişenler arasında kim kalır. Hatta öyle olur ki her biri diğerinin üzüntüsüne sevinir, sevincine üzülür. Dilde çekiştiği insanın onurunu kırmada açılır, ağza gelen her şeyi söyler. Biriyle çekişen kimse bu tehlikelerle karşı karşıyadır. Böyle bir kişinin içine düşeceği en basit durum kalbinin vesveselerle karışmasıdır. Hatta namazında dahi hasmını mağlup etmenin yollarını araştırır. Hal böyle olunca durum meşru bir hakkın aranmasından çok öte bir boyut kazanır. İşin sonu olmadık noktalara gider. Bunun için çekişmeyi terk etmek daha hayırlıdır. Görüldüğü gibi çekişerek hak aramak her kötülüğün başıdır. Münakaşa ve mücadele de böyledir. Zaruret olmadıkça bu kapıları açmamalıdır. Zaruret olduğu zaman ise dili ve kalbi husumetin doğuracağı neticelerden korumalıdır. Fakat bu da gerçekten zordur. Sadece hakkını elde etmek için karşı tarafla çekişen kimse haddi aşmazsa günahtan emin olur. Onun bu davalaşması kötülenmez. Ancak yanında bulunan şey ona yeter ve aslında bu davaya ihtiyacı yoksa kendisi için daha hayırlı olanı terk etmiş olur. Fakat günahkar olmaz. İnsan haklı da olsa biriyle davalaşma, mücadele ve münakaşaya girince en azından tatlı sözle konuşmayı ve bu sayede alacağı sevabı kaybeder. Bu kimsenin göreceği zararın en küçüğü de budur. Tatlı sözün en basiti, çekiştiği insana onunla aynı kanatta olduğunu söylemektir. Sözün en kötüsü ise karşısındakini kötülemek ve itirazdır. Bu durumda kişi muhatabını cahillikle ya da yalancılıkla suçlar. Hiç şüphesiz başkasıyla mücadele veya münakaşa eden ve onunla hesaplaşmaya giren kimse onu ya cahillikle suçlar ya da yalanlar. Böylelikle de tatlı sözü yitirmiş olur. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Tatlı söz ve yemek yedirmek sizi cennete koyar. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. İnsanlara güzel söz söyleyin. i̇bn Abbas radiyallahu anh der ki, Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı kullardan kim sana selam verirse, hatta selamı veren mecusi bile olsa onun selamına cevap ver. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selamlayın yahut aynı ile karşılık verin buyuruyor. i̇bn Abbas şöyle devam eder. Şayet Firavun bile bana hayır söylese ben de ona aynısıyla mukabelede bulunurum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette, dışı içinden, içi de dışından görünen bir kısım köşkler vardır. Allah Celle Celaluhu onları yemek yediren, yumuşak ve güzel söz söyleyenler için hazırlamıştır. Bir rivayette şöyle anlatılır. Hazreti İsa aleyhisselamın yanından bir domuz geçti. Ona selametle geç dedi. Yanındakiler, ey ruhullah bunu domuza mı söylüyorsun dediler. Hazreti İsa Aleyhisselam dilimi kötü söze alıştırmak istemedin dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Güzel söz sadakadır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisinde de şöyle buyurur. Yarım hurmayla bile olsa ateşten korun. Eğer hiçbir şey bulamazsanız Tatlı dil ve güzel söz ile ateşten korunun. Hazreti Ömer demiştir ki, iyilik yapmak kolay bir şeydir. O, güler yüz ve yumuşak sözdür. Hikmet ehlinden biri şöyle demiştir. Yumuşak konuşmak, insanın içinde yerleşen kin ve nefreti temizler. Yine hikmet ehlinden biri şöyle demiştir. Rabbini gazaplandırmayan ve arkadaşını memnun edecek kelimelerde cimrilik etme. Zira umulur ki bu ahlakından dolayı Rabbin sana güzel davranan kullarının sevabından verir. Bütün bu anlatılanlar güzel konuşmanın fazileti hakkındadır. Husumet, münakaşa, mücadele ve inatçılık ise tatlı sözün tam zıddıdır. Çünkü bunlar kaba, ürkütücü, kalbi kıran, yaşayışı zorlaştıran, öfkeyi alevlendiren ve göğsü daraltan konuşmalardır. Allahü Teala'dan ihsan ve ikramıyla yardımını istiyoruz.